Günü gelmemiş çeklerin zekata hesap edilir mi? E, günü gelmemiş çekler evet. E, bunlar için e, tabii ki çek kesin alacak hükmüne girer. Bunun için zekatını hesaplayabilir ve önceden verebilir. Ama e, çok garanti bir şey olmadığı için e, en doğrusu çekin günü geldiği zaman vermesi daha doğrudur. Ama erkenden de verebilir.